Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız biz e, Söz Küçüğü'nün ekibinin küçük üyeleri olarak. E, bugün 30 Mart dün yerel seçimler oldu ve e, bir sonuç açığa çıktı. Fakat biz bu programı 28 Mart'ta çektiğimiz için e, çocuklar yerel seçimlerden ne bekliyorlar, isteklerimiz neler, e, ne gibi şeyler istiyoruz üzerine Şükriye Sarayp Doğan'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ee, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Ee, şu anda e, teknoloji tasarım öğretmenliği yapıyorum tabii ama heykel heykeltıraşım aslında TED İstanbul Koleji'nde teknoloji ve tasarım öğretmeniyim. Ama 98 yılından beri çocuklarla sanatsal etkinlikler üzerine çalışıyorum. Nasıl çalışmalar? Yoğunluklu olarak atölye çalışmaları, resim, seramik heykel. Ee, ve daha çok projelendirme, yani çocuklarla sanatsal etkinlikler yaparak nerelere varabiliriz ee, diye kafa yorduğumuz bir takım projeler. Bunların içinde çocuk ve mimarlık da var. Bundan belki ilerleyen süre içinde bahsedeceğiz. Ee, yaklaşık 10 yıldır çocuklarla birlikte çalışıyorum. Evet. Seçim programlarında çocuklara çok fazla yer verilmiyor. Bunun nedeni sizce ne olabilir? Yani bu genel bir problem zaten. Yani aslında siyasi bir problem. Ama şimdi buna çok burada küçücük cevaplarla hani, hani cevap vermek çok kolay da değil. Çünkü çok büyük bir problem bu Türkiye'de. Hani ço çocuk... Gözüyle bir şeylere bakmamak zaten daha evden başlayan, anne ile babadan başlayan bir şey. Yani anne baba hayatını düzenlerken çocuk veya çocukları varsa bile bunu zaten çok tam olarak beceremiyor. Sonra bu yayılıyor, yaygınlaşıyor. İşte belediyeler bunu düşünemiyorlar. Sonra devlet bunu düşünemiyor ya da işte kurumlar bunu düşünemiyorlar. Hatta eğitim kurumları bile hani bu konuda çok çaba veren eğitim kurumları var fakat... Onlar bile işte bir yere kadar bir şeyler başarabiliyorlar. Yani çocuğu hesaba katmamak zaten neredeyse alışkanlık edindiğimiz bir şey. Hani alış, alışmışız. Tam tersi yani çocuğu, çocuğa göre düşünmek ayıplanan, yadırganan bir şeydir değil mi? Yani şımarır, işte yapmayın falan derler. Hani... O yüzden de hani bilemiyorum, Bunun içinden bu sorunun içinden herhangi bir cevapla çıkamayacağım ama... Bunu tabii ki hani değiştirmenin yollarını belki irdeleyebiliriz. Ee, nasıl değişir, nasıl olur, yerinden nasıl kımıldar. Ee, olumsuz bir şeyden bahsettiğimi farkındayım. Kemikleşmiş bir şeyden bahsediyoruz. Ama işte bu, bu çabalarla e, bunlar şey yapacak, eriyecek ve bir gün gelecek. E, tam tersi istediğimiz gibi olacak her şey yani. Yani aslında baktığımız zaman 18 yaşından sonra yani insan artık çocukluktan çıktıktan sonra oy kullanmaya başlıyor. Ve devletin politikası oy kullanan, insanlara göre, oy kullanan, reşit olmuş insanlara göre çevrelenmeye başlıyor. Onların isteklerine, onların arzularına karşılamaya başlıyor. Ama çocuk yine düşünülmüyor çünkü çocuk oy kullanmıyor. Yani böyle hı hı. mi? Ya ilk başta tabii ki öyle bir şey geliyor ama ondan evvel benim bahsettiğim... Zaten çocuk yetiştirmeyle ilgili hani kültürümüze ait böyle kemikleşmiş bir takım şeyler var zaten. Halbuki yani çocuk oy kullanamasa bile çocuk bir gün oy kullanma potansiyeli olan bir varlık. Ve bir gün her şey hani bir mimar olma, bir işte belediye başkanı olma, bir başbakan olma yani, yani... potansiyeli olan bir varlık. Büyüyecek olan ve burada hayata işte yani ileride kamu ya da bir takım etkilerinin olma olasılığı olan bir varlık. Yani aslında çocuğun siyasette ön plana çıkarılmaması, seçim yerel ya da genel seçimlerde çocuktan bahsedilmemesinin özünde aile kültürlerinden gelen kültürün etkisiyle olan çocuğun nasıl desem birer birey olmaması, katılım hakkının olmamasından kaynaklanıyor bir yerde Tabii değil mi? Ve bu destekliyor <gülüyor> mutlaka. Bu yüzden oluyor ama dediğinde doğru bir şey oy kullanmadığı için daha çok hedeflenen kitle, farklı bir kitle, daha yetişkin bir kitle olduğu için e, en azından çocuklara vaatlerde bulunmuyorlar. Yani çocuklar da oy kullansaydı aslında ek, ekstradan çocuklara da bir takım vaatlerde bulunmuş olacaklardı. Değişen bir şey olmayacaktı aslında. Peki çocuğun yerel yönetimle ilişkisi nedir? ...ihtiyacını sor soruyorsun herhalde... ...değil mi? Evet. Yani doğal olarak... ...çünkü yerel yönetim... ...nedir? İşte bizim... E, ...evimizin... ...dışındaki ihtiyaçlarımızla... ...ilgilenen, mekansal... ...işte... E, ...hizmet olarak... hani ...bir takım ihtiyaçlarımızla ilgilenen... E, ...kurumdur. E, tabii ki çocuğu, çocuğu da ilgilendiren... ...pek çok şey var. Yani... Bunu karşılıklı bir soruyla belki açıklayabiliriz. Hani senin olan ihtiyacını belki ben sana sorabilirim ya da şikayetlerini. Yani işte yerel yönetim nedir? Demin dediğimiz gibi dışarıdaki bir takım ihtiyaçlarımızla ilgilenir ya da sorunlarımızla ilgilenir. Sonuçta çocuğun bir sadece ev yaşantısı yok. Dışarıda ya da kamusal alanda ya da okul, sokak, park her şey her şekilde yani binaların düzen, düzeni bile mimari gelişim bile aslında çocuk kişiyi ilgilendiriyor yani as, asıl problem zaten orada başlıyor yani çocuk da nasıl e, nasipleniyor dışarıdaki estetik olan ya da olmayan her şeyden yolunda giden ya da gitmeyen her şeyden nasıl evde evdeki kargaşadan nasipleniyor hani etkileniyor diyelim ona e, annesin anne-baba arasındaki ilişkiden ee, yolunda giden gitmeyen bir takım şeylerden huzursuzluklardan ya da huzurlu bir hayattan nasıl etkileniyor ee, evinin dışındaki yaşantıdan da çocuk etkileniyor yani ailenin iyi olması sadece aile içindeki yaşantının iyi olması yetmiyor o yüzden de yerel yönetimlerin de çocuk bakış açısını iyi çözümlemeleri buna göre bir takım belki çok ciddi belki daha derinlikli projeler üretmeleri çocuklarla karşılaştıkları, çocuklarla birlikte oturup belki de akıl yürüttükleri bir takım projeler üretmeleri gerekir zaten, gerekli de. Ama sen mesela bana cevap verebilirsin. Hani senin sıkıntın ne sokaktaki? Yani, sıkıntım yok. Yani. <gülüyor> i̇şte şöyle bir şey aslında. Burada şey çok önemli bir nokta. Aslında bu çok doğru bir cevap. Çünkü bunun altında şey var, bile, e, düşünmediğimiz hiçbir şeyi aslında bil, bile, bilemiyoruz. Bu da zaten düşündürülmüyor. Yani klasik eğitim ve veren, hani klasik eğitim sistemimizde de zaten bunu düşündürecek, bu konuda kafa yorduracak çok e, oturmuş bir program yok. Teknoloji ve tasarım dersi bu anlamda e, biraz böyle bu boşluğu dolduruyor gibi ama bu, bu öğretmenler tarafından doğru uygulandığında, çocuklarla birlikte doğru yapıldığında anlamını biraz daha buluyor tabii. Ee, çocuğun etrafıyla ilgili ilişkisini ve çözmesi e, için bunun hakkında düşünüyor olması, farkında olması gerekiyor. Yani nasıl birey de öyledir yani. E, o yüzden sen hiç düşünmediğin için belki de yani öyle, öyle zaten bize sunulan, yaşa, yaşamda sunulan hemen hemen her şeyi olduğu gibi kabul ettiğimiz için. E, sanki biz e, bir kabul etmesi gereken bir varlık, karşımızda da yapması gereken bir varlık, başka bir varlık. Ne yaparsa işte kabul ediyoruz ya da zaten çoğumuz hiç düşünmüyor, sokağa çıkıyoruz, yürüyoruz. ...bir takım şeyler yapılıyor... ...ama nasıl yapılması gerekiyor... ...aslında... ...başka ülkede nasıl oluyor... ...bizde nasıl... ...olmalı gibi soruları çok az sorduğumuz için... ...bir fikrimiz yok... ...yani... ...peki demin şeyden bahsettin ...hani düşünceleri alınmıyor... ...hiçbir şey düşünülmüyor... ...hani çocuklar hiçbir şey düşünmüyorlar... ...belki etraflarıyla ilgili diye... ...belediyelerin yapmış olduğu gençlik meclisleri var... Ben Fatih'te yaşadığım için Fatih Belediyesi'nin yapmış olduğu gençlik meclisini biliyorum. Peki sizce belediyeler bu meclisleri kuruyorlar fakat çocukların düşüncesini aldıkları kadar verebiliyorlar mı çocukların istediklerini? Şimdi genelde bu etkinlikler <gülüyor> süs amaçlı yapılan etkinlikler oluyor. Tabii ki hedefine ulaşanlar mutlaka oluyordur. Ama bir de şey etki alanı çok küçük. Yani dışarıdaki pek çok çocuk bazı soruları sor, sormadığı, soramadığı için ya da kimse onlara sormadığı için, sordurmadığı için farklı şeyleri oluşmuyor. Toplumsal derin, derinlikleri, duyarlılıkları oluşmuyor. O, o konuda bir duygu, davranış şeyi kazanamıyorlar. Yani öyle düz kalıyor. Yani bu sorgulamayla biraz da bir eğitim eğitimle alakalı bir şey. Yani aslında eğitim programlarıyla çok alakalı bir şey. Ha bunu yerel yönetimler e, na, ne yapar? E, nasıl yaparlar da e, işte hem çocuğu anlamaya çalışarak hem de kendilerine e, kendi işte sistemleri içinde bir program geliştirip bazı şeyleri çocuklar için de başarmaya çalışmak için hani ne, ne yaparlar bunun için eğitimcilerle filan çalışmaları gerekiyor yani çocuk meclisleri güzel hoş ama çok e, şık etkinlikler bunlar güzel yapılması gerekir ama yan, yan yanında başka şeyler ister sofra gibi yemek yani yemek sofrası gibi e, güzel yiyecekler şık yiyecekler vardır ama yanında bir takım daha doyurucu şeylere ihtiyaç vardır bu da e, bir takım Program geliştirme ve bunları uygulama. Bence yerel yön, yerel yönetimlerin ekipleri olmalı. Eğitimcilerden oluşan hem yerel yönetimci hem eğitimci onlarla birlikte kafa yormalılar. Kafa yormalılar yani yapılması gereken bu. Ondan sonra akıllarına gelen şeyi bir takım süzgeçlerden geçme. Nedir bu süzgeç? İşte bir takım uygulamalar. Atölye çalışmaları yapılmalı. Bazı alanların imkanları kullanılmalı. İşte heykelse heykelin, çamurun ...işte ya da başka bir tiyatro sahnesinin yani bir takım artistik malzemeler de kullanılıp e, o kafa yorulan projeler böyle bir ol, olgun bir şeye getirilmeli. Ondan sonra mutlaka bir, bir takım şeyler elde edilecektir sonuçlar. Mesela e, bizim Utku'yla yaşadığımız bölgede, Utku bunu sen de biliyorsun, bostan dediğimiz bir yer var. E, Fatih Eğitim Gönüllülerim Vakfı Hı. olarak geçiyor... Ee, gerçekten çok güzel bir mekan. Hani e, spor, ak, Sportif aktivitelerin yapılabildiği, basketbol sahasının, tenis sahasının olduğu bir yer. Hatta e, belli yaş gruplarına ders evet. destekleyici aktiviteler de veriliyor. Fakat mesela e, ücretli bir yer. Bir kart alıyorsun ve kartının kontürü bittiği zaman e, bu, bu kartı kontür yüklemen gerekiyor. Yoksa seni içeri almıyorlar. Ya da yüzme salonu var. Ee, bu spor salonuna girmek için aylık belli bir ücret ödemen gerekiyor. Peki yani bu tür şeyler yapılıyor ama bunlar parasız ücretsiz yapılamaz mı? Hem bu şekilde daha fazla çocuk buradan faydalanamaz mı? Şimdi e, mesela mimarlar odası birliği ile de sanırım bir çalışmanız var, değil evet. mi? Evet, ama <gülüyor> yani şu an devam etmiyorum ama başla, başlangıcında bulundum, evet. <gülüyor> Önemli bir proje var. Yani orada bu tür şeyler konuşuldu mu? Hani ucuz cüsseyle belli ki, bir mekan yapılması konuşuluyor hı, tabii mu? Tabii zaten Mimarlar Odası bu konuda çok kafa yoran bir e, kurum. Yani onun neticesi de zaten Ürünü Çocuk ve Mimarlık Projesi. Ki başarılı. Türkiye'de başarıya ulaşmış böyle ender projelerden birisi. Ama orada daha çok eğitim e, eğitim alanlarına Biraz daha hani e, sokulabilen projeler. Mesela bin mimar bin okulda da o projenin bir parçası. Bin tane mimarın direkt birebir öğretmen olmadan yani meslek sahibi kişinin e, birebir gidip çocuklarla çevre, çevreyi değiştirme konusunda bir takım tasarımlar, dönüştürme. Böylece çocuğun kafasını biraz daha çevresini. İşte fark etmeye, düşünmeye sevk etme gibi bir takım öyle workshoplar yapıldı. Ama bir takım derken çok ciddi boyutta. Çünkü bin mimar, bin okulda çok büyük bir rakam. Buradan çıkan çok şey güzel sonuçlar da var. Bunların sonucunda da işte hala devam eden ekip. Belki bilmiyorum bu aşaması, son aşamasında yokum ben. Yani 2005'ten itibaren yokum ama devletle ortak bir takım projeler önerdiklerini işte bunlar için bir takım destekler almaya çalıştıklarını bazılarında aldıklarını biliyorum tabi. Çaba gösterilen bütün zaten ciddiye alınan ve sürdürülen bütün projeler. Çünkü bu çok iyi niyetli bir girişim ve çok da can odağı, can damarı bir girişim. Çocuk konusu oldu mu öyle mutlaka zaten başarıya ulaşacaktır ama onu e, sürdürmek gerekiyor, sürdürebilmek gerekiyor. Onların tabii başlangıçta yaptığı daha çok eğitim alanlarında e, meslek sahibi kişiyle çocuğu karşılaştırmaktı. Evet, e, sohbetimiz birazdan kaldı yerden devam edecek. Güzel bir şarkı dinleyelim. Fakat bu şarkı Açık Radyo'nun sürekli dinleyicisi olan ve benim de çok sevdiğim Üç İnsan için Gelsin. Karaltı grubunun bas gitarcısı, bataristi ve vokalisti için. <Gülüyor> Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Sonuç olarak aslında bizim de ihtiyaçlarımız var. Ciddi kararlar veremeyiz ama belki verilen kararlarda bizim de fikrimizin sorulmasını isteriz. Bizim de sorunlarımız var. Değil mi Seren? Ee, sonuçta aslında nasıl böyle ailede tüm bireylerin kararı, hani ortak bir karar alınıyor. Herkesin bir fikri alınıyor. Çocukların da anne baba bütün ailenin. Bu işin içinde de tüm toplumun fikir alınıyor. Ee, peki hani e, bu, bu işi aileye benzetirsek niye burada çocukların fikir alımı, çocukların hani nasıl diyebilirim ki siz? Tamam anladım. Evet kafanızda böyle kocaman bir soru işareti evet. olması çok normal. Çünkü e, aile evin içi bize ait bir ortam. Evet aile. Dışarısı sokaklar, e, semtimiz, muhitimiz. Bütün düşününce koca bir aile. Evet, aileye benzetirsek. Işte, ama o aileden sorumlu anneler ve babalar, işte belediye başkanları vesaire Hı. hizmetinde çalışan kişiler. Evet, bu ailede ben de varım. Ben de etkileniyorum olup bitenlerden diye düşünüyor olmanız çok doğru. Çok Zaten gelişmiş bir düşünce biçimi bu. Ama zaten... Ee, Aile, gelişmiş aile modellerinde çocukların fikirleri alınıyor. Şimdi biz de umarım bir gün o, o seviyelere geleceğiz. Gelişmiş bir ülke olabilmek de zaten bu anlamda zor, zor bir şey. Biraz sürece ihtiyacımız var. Gelişmiş bir ülke olduğumuzda zaten toplumdaki her, herkesin yani sıfır, işte 100 yaş grubu. Herkesin hayatı, hayata katkısı düşünülerek kararlar verilecek. Tıpkı gelişmiş çağdaş bir ailede olduğu gibi. Ama maalesef her ailede zaten çocuğun fikri sorulmuyor. Daha biz o seviyeye de gelemedik. Hı hı. Ama tabii bu demek değil ki hep yani bu bizim işte güzel bir özelliğimiz öyle kalacak demek değil. Zaten çabamız da bunu de, bunu biraz daha çağdaş bir seviyeye getirmek adına değil mi zaten? Burada oluşunuz, bu çabanız. E, ayrıca sizi tebrik ediyorum. E, benim için de çok enteresan ve değişik bir deneyim oldu. Teşekkürler. Teşekkür e, çabanızı da destekliyorum. E, ben Yani bu şekilde bir yerlere varılacağını da inanıyorum. Yani aslında bizim burada yaptığımız şeyi ülke geneline uyarlarsak en azından biz de aslında azınlıkta kalmış bir toplumun çocukların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bir şekilde yerel yönetimlerde de çocukların sesini duyurmak e, belli çabalara bağlı aslında. Deminden beri sürekli bunu konuşuyoruz. Biraz daha çalışmak, biraz daha kafa yormak olayın üstüne. Çok e, programımızda bundan söz ettik. He, i̇şin ucu sürekli düşünmeye çıkıyor aslında. Birazcık düşünürsek, birazcık çalışıp çabalarsak aslında yapamayacağımız hiçbir şey yok. Değil mi? Evet yani ama yani bu, bu çabalar mutlaka bir yere varacak Sürdür, sürdürüldüğü takdirde yani sürdürülebilirlik biliyorsunuz zaten çağımızda çok önemli bir durum bu, bu anlamda da çok önemli e, bence e, bu yolda devam edin güzel bir yoldasınız e, ve bunları da e, şimdi bu bir zaten bu şekilde bir yerlere ulaştırmaya çalışıyorsunuz başka şekilde de yani daha böyle bir takım yerleri hedefleyerek nasıl ulaştırırsınız bu konuda da projeler geliştirin. Yani hedefleyin, belediyeyi hedefleyerek ya da başka bir kurumu hedefleyerek onlara nasıl ulaştırabiliriz ya da onları kendimizi nasıl karşılaştırırız. Çünkü karşılaşmadan mutlaka bir müdahale doğacaktır. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Söz için programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet Şükrü abla çok teşekkür ediyoruz sana. Evet çok Geldim teşekkür ederim. Geldim buraya. Çok teşekkür çok ederim. Çok keyifli bir program. Başarılar oldu. diliyorum. <gülüyor> teşekkür ha. ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.